Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu ve Selamu Aleyi Resulüne Muhammedin Ala Ali Muhammed Bir kardeş muska takmak haram mı? Muska bizi korur mu? diye sormuş. Evet muska takmak haramdır ve muska hiç kimseyi korumaz. Ee, muskanın koruma özelliği yoktur ancak Allah Subhanahu ve teala e, koruyucudur. Allah ancak korur. O ne dilerse olur. Böyle bir şey yapan kimse... Allah'a şirk koşmuştur. Bu sebeple bunlardan sakınmak gerekir. Daha çok muska takan kimseler içine anlaşılmayan ifadelerle bir şeyler yazarak muska yapmaktadırlar. Ee, doğru şeyler olmamakta. Ancak diyelim ki doğru olduğunu aynandı. Kur'an-ı Kerim ayetlerini yazsa, yani diyelim ki Bakara suresini yazdı veya veyahut Rahman suresini yazdı ya da İhlas, Felaknas ne yazarsa yazsın yine bu ayetlerin muska şeklinde asılması, Kur'an'ın indiriliş gayesine uygun değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de bu şekliyle hiçbir sahabeye bunu tavsiye etmemiş, hiç kimseye tavsiye etmemiş, aksine sakındırmıştır. Bu sebeple daha önce ifade ettiğimiz gibi e, ayetlerle rükya tedavi olabilir ancak muskalara sığınmak şirktir. Bundan Allah'a sığınırız. En doğrusunu bilen Allah Subhanehu ve Teala'dır